Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür komedi programı Perişan Efendi'nden sevgiler, saygılar, hürmetler. Dinleyiciler şimdi Perişan Efendi Haber Markez'ünce hazırlanan dünyanın en yalan, en dolan, var biraz da sen oyalan haber bültenini sunuyoruz. Perişan Haber, Haber, Haber. Bu haber hiçbir yerde yok. Bu haber hiçbir yerde yok. Bu haber hiçbir yerde Dinleyiciler dünyamız ile ay arasında yaşanan gelgit olayı sonunda nihayete kavuşturuluyor. Dünya ile ay arasında yaşanan gelgit olayının bir karara bağlanarak sabitlenmesi gündeme geldi dinleyiciler. Amerikan uzay üssü NASA'dan yapılan açıklamada Ay ile dünya arasında sürekli yaşanan gelgit olayı her iki taraf için de zahmetli oluyor. Bu yüzden bu gelgitlere son noktayı koyuyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları başlattık. Gelgitler yakında tarih olacak şeklinde açıklamada bulundular dinleyiciler. Konuyla ilgili ayrıntıları geldikçe sizlere iletmeye devam edeceğiz dinleyiciler. Çok çok çok flash flash flash flash son dakika bayan sunamaya sunamaya sunamaya sunamaya sunamaya hadi yapma yapma yapma yapmaya yapmaya hadi hadi, hadi. bu haberde sadece perişan efendim haberde öğrencilere müjde dinleyiciler öğrencilik süresi kısaltılıyor aylardır Milli Eğitim Bakanlığında bekletilen yeni yasaya göre bedelli askerlik gibi bedelli öğrencilik uygulamasının getirileceği ve isteyenlerin üniversiteyi 28 günde bitirebileceği belirtiliyor dinleyiciler <Gülüyor> profesyonel öğrencilik üzerinde çalışan bakanlık etkinleri Mevcut sistemli üniversite dahil tam 17 yıl süren bir öğrencilik süresi var. Bu çok uzun bir süre. Bu yüzden birçok genç öğrencilik yapmak istemiyor. Artık bu işin profesyonel olması gerektiğini ve aylık 2750 TL maaşla profesyonel öğrenciliğe geçirebileceğini bildirdiler dinleyiciler yetkililer. Halen ülkemizde 21 milyon genç çeşitli sebeplerden dolayı öğrenci kaçağı olarak bulunuyor değerli haber Dinleyiciler şimdi de spor haberlerinden derlediğimiz spor haberlerimizi sunuyoruz. Çevre spor, spor, spor, spor, spor, spor, Dinleyiciler bugüne kadar çalıştırdığı takımlarda sezon sonunu göremeden ayrılan ve en son Kasımpaşa Spor'dan ayrılan teknik direktör Yılmaz Vural yaptığı açıklamada bugüne kadar Süper Lig'de, Bankasa Liginde ve Amatör Kümeler'de çalıştırmadığım ve kovulmadığım takım kalmadı. Asıl hedefin bir gün... Fenerbahçe'den de gönderilmek, bir gün Fener'in başına geçip onu da bırakacağım açıklamasında bulundu dinleyiciler. Türkiye Futbol spot takımlardaki sakat futbolculara müjde. Sakat futbolcular için yeni bir spot kuruluyor. spot Süper spot spot <gülüyor> Dinleyiciler Süper Lig'deki sakat futbolcu sayısının artması ve takımların kadro kuramaması üzerine harekete geçen federasyon, takımlarda sağlam futbolcudan çok sakat futbolcu var, durumu değerlendirdik ve Sakatlar Ligi kurmaya karar verdik dedi. <gülüyor> Bu arada dinleyiciler en çok sakat oyuncusu bulunan Galatasaray'da ise Sakatlar ligi hazırlıklarına başlanıldı. Ancak Sakatlar arası yapılan itmanda ikili mücadele sırasında ayağına aldığı bir darbe sonucu iyileşen Milan Baroş, Sakatlar takımından ayrılıp As takıma geçti dinleyiciler. <gülüyor> Olay sonrası üzgün olduğu görülen Milan Baroş, en kısa zamanda kendimi sakatlayıp takıma döneceğim, kimse merak etmesin derken doktorlar Milan Baroş'un en az 8 aydan önce sakatlanmasının imkansız olduğunu söylediler dinleyiciler. <gülüyor> be, be, be, perişan haber, haber, haber. Perişan efem haber merkezinin yazılımından haber bültenini dinlediniz. Perişan efem her gün çift saatlerde yalnızca ya, dünya radyoda. Yazan ben Ömer Pekin oynayan, ben Ömer Pekin teknik yapımı ben Ömer Pekin. <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler. Perişan efeme ulaşım. Facebook veya Twitter veya www.personefm.com www.personefm.com Very sham FHM Very sham FHM Dört Radyo Dört Radyo Dört